Önce salam. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Hoş geldiniz. E, önce sağlık başlıyor. E, hep Selim Hocam başlatırdı. E, şu anda bir e, teknik sorunumuz var. Selim Hocamızla bağlanmaya çalışıyor. Ondan dolayı ben başlayayım. Ben Ayşegül. E, Selim Hoca da bir, e, kaç dakikaya kadar e, bağlanacak. E, bugünkü e, konumuzdan ve konuğumuzdan bahsederek başlamak istiyorum. E, konuğumuz... E, Doktor Burcu Rahşan Erim derken Selim Hocam bağlandı. Hoş geldiniz mi diyeyim hocam. Sağolun aşağıya bir sesim geliyor mu acaba? Geliyor. Süper çok iyi sevindim. Bir bilgisayar sorunu yaşadım telefonla bağlanabildim. Sağ olun. Yaşasın dijital diyoruz hocam. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, konuğumuz e, Doktor Burcu Rahşan Erim psikiyatrist. E, 12. E, Dünya Ruh Sağlığı gününe de çok az kaldı. 3 gün kaldı. Dünya Ruh Sağlığı gününe giderken Edip Cansever'den bir intihal yapalım. Ben Ruhi Bey, nasılım diyeceğiz. Aslında biraz e, o e, psikiyatrist koltuğuna kendimiz oturacağız. Toplum olarak oturacağız. E, ve e, bir psikiyatrist gözünden, psikiyatristlerin e, meslek örgütleri e, gözünden e, acaba toplumun ruh sağlığı nasıl e, görünüyor? E, son krizler, son bildiğimiz ya da aşamadığımız sorun, sorunlar bizi nasıl etkiledi biraz genel olarak konuşmaya çalışacağız. Ee, hoş geldin Burcu. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz, okuza yıldığınız için. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizlerle bir arada olmak keyifli. Çok teşekkürler. Evet, nereden başlayalım Aşı Gürt? E, TPD herhalde e, bir mektup e, yayınlar diye düşünüyorum. Evet. 10 Ekim'e doğru. Hı hı. E, bu mektupta neleri e, öne çıkaracak e, Türkiye Psikiyatristler Derneği? Bir de yani 10 Ekim, Dünya Ruh Sağlığı Günü'ne e, neden böyle bir gün e, olmasını önemsiyor e, psikiyatristler bunu da sormak istiyorum. Ee, şimdi her sene e, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu'nun belirlediği bir tema üzerinden bizim de böyle bir mektubumuz oluyor. Türkiye Psikiyatri e, Derneği'nin bu seneki tema ruh sağlığının öncelenmesi e, üzerine. Zaten Covid e, pandemisi başladıktan sonrasında aslında e, bu tip e, şeylerin olduğunu görüyoruz. Ruh sağlığı öncelemeye ilişkin e, paylaşımların buna dair uyarıların arttığını görüyoruz. E, Normalde Dünya Sağlık Günü olarak kutlanıyor 7 Nisan'da. E, onda da bu seneki tema depresyondu. E, dolayısıyla e, Covid ile birlikte ruh sağlığındaki olumsuz e, etkileri de e, bu noktada e, dikkat çekmek olumsuz etkilere e, bunu da e, tartışılabilir hale getirmek amacıyla yapılmış olan bir paylaşım bu. Evet bu evet. hocam siz, siz e, Dünya'da da böyle bir sorun yaşanmakta herhalde. Evet. ki hı hı. E, Böyle bir şiddet, bir saçma, bir depresyon ve e, artan sorunlar e, sadece Türkiye değil. Tabi her kültürde ve her ülkede e, farklı tezahür ediyordur ama böyle bir sorun galiba evrensel bir sorun yaşanmakta ya da bu sorunun görülme sıklığı artmakta. Evet. E, bizim açımızdan bakıldığında tabi 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü olmasının yanı sıra e, Ankara Garı patlamasının da 10 Ekim'de anmadan geçmek istemiyorum. Ee, buna dair de e, toplumsal bir travmamız oldu e, ve bununla ilişkili de henüz toplum olarak çalışamadığımızı da e, burada bir belirtmek istiyorum. Bunu anmadan geçmek olmazdı diye düşünüyorum. Ee, Türkiye'de ruh sağlığıyla ilişkili e, durum aslında pek iç açıcı değil hepimiz biliyoruz bunu. Dünya e, dışında Türkiye'de de her sene ruh sağlığıyla ilişkin raporlar hazırlanıyor. Burada baktığımızda zaten yaklaşık her 100 bin kişiye bir psikiyatra düşmesi gibi son derece vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Özellikle COVID döneminde ulaşımla ilişkili sağlık hizmetlerine ulaşımla ilişkili problemler de düşünüldüğünde e, burada sağlatımla ilişkili sorunlar daha net e, ortaya çıkacaktır. Fakat tabii COVID izolasyonunun da sadece enfeksiyonun değil izolasyonunun da getirdiği bir takım ruh sağlığı problemleri oldu. E, şu an daha çok bunlarla e, baş etmeye çalışıyoruz. Evet. E, o dönem e, hatırlıyorum, sizler bir e, sağlık e, çalışanları için bir evet. sattı e, kurmuştunuz, <gülüyor> e, onları hatırlıyorum. E, onlarla ilgili daha sonra hani ne yaptık, ne ettik diye bir çalışma yaptınız mı, e, bir e, retrospektif e, baktınız mı yaptıklarınıza? Evet, e, o dönem e, ne yaptık, ne ettik diye tabii baktık fakat e, biz ülke olarak bu konuda oldukça dertli bir ülkeyiz. Ne yazık ki doğal afetler e, ve travmalar eksik kalmalığı için onun sonrasında da birçok şey oldu. Orman yangınlarıyla e, başlayan bir süreç, ona dair e, yine çalışmalar. Aslında gündem o kadar hızlı değişiyor ki çok yetişemiyoruz biz de. E, travmalarla ilişkili rapor hazırlamaya çalıştığımızda yeni bir travma çıkıp ona dair çalışan bir grup e, oluşturmaya çalıştığımızı, E, görüyoruz. E, şimdilerde e, biraz daha dönüp bakma e, fırsatımız oldu. Herhalde yakın zamanlarda buna dair de e, bir bildirimde bulunuruz, kendi e, derneğimize bağlı bültende böyle bir. E, Yayın yapmıştık en azından kısa sürede e, neler olup bitiyor diye ama tabii şunu e, hatırlatmak gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü'nün e, verdiği rakamlar son derece yüksek bunun içerisinde depresyon ve kaygı bozukluğunun yüzde yirmi arttığını söylüyor tüm dünyada. Ee, çalışmalarda da zaten e, Türkiye'nin de olduğu gruplar var. Ben gelmeden önce de şöyle bir gözden geçirdim. Çin'den tabii bol miktarda beklenileceği gibi bu konuda e, bildirim e, söz konusu. E, orada da yine kaygı bozuklukları, sağlık Kaygısı dediğimiz özel bir durum bunun çok yoğun olarak arttığı en ufak bir semptomda Covid miyim ya da Covid sonrasında daha ciddi bir sağlık problemim var bunu maskeleniyor biçiminde başvuruların çok olduğunun altı çiziliyor. E, duygu durumda labiliteler yani denge sızlıklar gözüktüğü e, yine aynı şekilde söyleniyor. Ve travma sonrası stres bozukluğunun tabii e, yüzdeleri artmış durumda. Sanırım e, o yüzden e, bu sene e, ruh sağlığının öncelenmesi etiketinin paylaşılması da e, bundan kaynaklı oldu diyebiliriz. E, bu arada e, Ayşegül size e, geçen yıl başlattığınız ve bizden paylaştığınız <Gülüyor> Bu e, sağlık çalışanları arasındaki e, e, e, ben bahsetti. E, bu da bana e, kısa bir süre önce British Medical Journal'da yayınlanan e, Kuzey Carolina'da yapılmış 2073 sağlık çalışanı arasında aile hekiminden diş hekimine kadar çok farklı alanlarda çalışan hekim veya sağlık çalışanlarının Yoksul kesimin pandemi döneminde çaresizliğine şahit olma nedeniyle %72'sinde moral çöküntü olduğunu gösteren ya da bunu e, incelemiş, irdelemiş olan bir yazı var. British Medical Journal'da yayınlandı. İlginç dediğim gibi e, özellikle yoksul kesimin e, bir takım çaresiz durumda kalması e, sağlık çalışanların da e, çok olumsuz etkilemekte galiba. Evet e, tabii e, burada sağlık hizmetine ulaşım ilişkili problemler tabii ön planda ama ben bir ruh sağlığı profesyoneli olarak bu pencereden bakarsak zaten travmayı, e, travmatizan etkenleri e, bu şekilde e, tanıklıkla e, şahit olmak da gerçekten e, son derece stresli e, bir durum. Kişiyi çok zor durumda çok çaresiz evet. ettiren bir durum. Covid de zaten biz çaresizlik hissini bütün dünya yaşadık. Evet. Dolayısıyla bu noktada da problemlerin olduğu aşikar. Tabii diğer yönüyle şunu da söylemek gerekiyor. Covid sonrası ruh sağlığı bozukluğundan etkilenen gruplarda kadınlar çok daha ön planda. Burada özellikle izolasyonla birlikte ev içi çekilme ve bu anlamda ev içi emeğin zaten görülmeyen ev içi emeğin daha da artışı Eviçi şiddet vakalarındaki tüm dünyada e, belirlenen yoğun artış ve buna dair artık kişilerde yardım istenecek bir yer de olmadığına e, dair oluşan çaresizliği de e, burada sanırım vurgulamak iyi olacaktır. Türkiye'de de bizim e, bu şekilde çok merkezli bir, çalışmamız olmuştu. Gerçekten belki hatırlarsınız Avrupa'nın bazı ülkelerinde bu ev içi şiddeti belirtmek adına eczaneler dahil olmak üzere ulaşılan sağlık kurumlarında bunu belli için bazı işaretler bile evet. geliştirilmişti. Dolayısıyla bu anlamda kadınların ruh sağlığı problemlerinin daha yüksek oranda E, olmasının COVID sonrasında daha e, anlaşılır sebepleri var ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği de bu anlamda önemli bir faktör sanırım. Evet. Çok önemli bir konu. Evet üzerindeki gittikçe e, daha fazla duruluyor. Daha fazla taptama evet. e, yapılıp daha fazla e, soruna çözüm aranmakta. Evet Ayşegül bir müzik arasını istiyorsun. Olabilir. Ondan sonra en sevdiğimiz şey dijitalizasyonla açacağım. Peki. <gülüyor> Bana bir gönderme yapıyorsun galiba. <gülüyor> Efendim biz programında üç parça dinliyoruz. İlk parçayı sizin için Club de Belugas'tan dinleyeceğiz. Save a Little Love for Me. 7 Ekim 2022 tarihinde 95.0 açık radyodayız. Önce sağlık programında Save a Little Love for Me isimli parçayı Club de Belugas'tan dinledik. Konuğumuz Doktor Rahşan Erim ve... Bu 10 Ekim'de kutlanacak olan Dünya Psikiyatri Günü bağlamında ülkemizde olup bitenleri ve COVID döneminde ya da bu pandemi döneminde yaşananları konuşmaktayız. Evet Ayşegül, söz sende. Evet, bu pandemiden bu yana geçen dönemi konuşuyoruz. Pandeminin tabii önemli bir yönü de. E, dijital olanın, çevrim içi olanın daha öne çıkmasıydı. E, evden çalışanlar oldu, evden çalışmayı devam edenler var. E, aslında bazı muayenelerde çevrim içi yapılmaya başlandı ve bu dönemde belli şeyler anlaşıldı. Mesela çevrim içi bir iç hastalıkları muayenesinin aslında hani pek yürümediği, bir ortopedi muayenesinin pek yürümediği anlaşıldı ama bir alanda bu aslında e, sürdürülüyor. Çevrim içi psikiyatri muayeneleri devam ediyor. Burada bir alan açtı mı? Özellikle hep erişimde sıkıntıdan bahsediyoruz. Örneğin Anadolu'daki belli kentlerde belki kişiye düşen psikiyatri sayısı çok çok daha azdır. Hani Oralara daha rahat erişim konusunda bir olana kaçtı mı burada dijitalizasyon? Kesinlikle. Ee, aslında biz de e, COVID'le beraber e, daha çok kullanmaya başladık. Çünkü önceleri e, muayenehane hekimliğinde özellikle yurt dışında yaşayan e, hastalarla ilişkili olarak kullanılan e, belki sadece bir ulaşımken şu an çok daha yoğun kullanılıyor ama tabii bunun e, bir takım e, şartlarının da sağlanması gerekiyor. Henüz bu konuda e, oldukça gerideyiz. Bizim derneğimizin de bu anlamda dijitalize olan psikiyatrik görüşmelerle ilişkili etik çerçevenin de belirlenmesi için çalışmaları devam ediyor. Genel itibariyle sonuçlar dünyada da oldukça yüz güldürücü. Burada tedavilere ilişkin online psikiyatrik erişimin sağlanması konusunda. Bizim açımızdan da böyle gittiği tabii söylenebilir ama etik çerçevenin çok daha net E, olarak belirlenmesi gerekliliğinin burada altının e, çizilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İtele Tıp Yönetmeliği e, evet, yayınlandı. Evet. Ancak o tele tıp yönetmeliği de bence çok e, kapsamlı bir yönetmelik değil. E, örneğin muayenehane için çok e, hiçbir şey söylememiş. Hiçbir şey söylememiş. Yani, e, kayıt nasıl yapılacak? Kayıt yapılacak mı? Kayıt izni nasıl alınacak? izin Hı -hı. alındığı nasıl belirtilecek Hı -hı. E, reçete yazılırsa bu reçete nasıl e, kişiye verilecek hastanede hadi, reçete gibi bir Hı -hı. E, çözüm olabilir ama muayenede ne yapılabilir gerçekten e, asıl da hani psikiyatri daha çok muayenehanelerde yapılan e, bir durum Hı -hı. E, Hı -hı. yani oralar tamamen boş bırakılmış acaba hani hiç mi görüş alınmamış e, sanki böyle e, Hani fazla görüş alınmadan yazılmış gibi e, anlaşılıyor ama belki de hani bilemiyorum görüş alınmıştır ilk e, yönetmenin böyle çıkması düşünülmüştür ama çok hani boşlukları olan bir yönetmelik gibi Kesinlikle. görünüyor. Yani zaten e, ülkemizde artık e, gerçek anlamda e, hakkı verilerek yapılan bir psikiyatrik muayenenin e, bu şartlarda sadece özel e, kurum ve muayenehanelerde az çok yapılabildiğini Ee, bilmek de hekim olarak e, acı verici bir durum yeterince vakit e, ayırılması e, konusuna ilişkin e, bir de üstte E, bu tip e, mevzuatla ilişkili olan e, gelişmeler olduğunda bu durum daha da kötü etkileniyor. Bir de son dönemde yine e, meclisten e, çıkan ve bununla ilgili itirazlarımızın olduğu başka konular da var. E, bu da haksalara dair bilgilerin aktarılmasına ilişkin e, sistemlerde. Bu zaten büyük bir sorun. Hastanın gizliliğine dair daha önce de açılıp kazanılmış davalar e, söz konusu. Çünkü bildirmeyen muayenehane hekeminin geliri üzerinden büyük bir vergi cezası verilmesiyle müşküle bir tehdit eee burada var. Halbuki daha önce de bu bildirim sistemine kişinin özel haklarının ihlali olduğu için açılıp kazanılan davalar olmuştu. O yüzden hem TTB'nin hem TKP'nin bu konudaki çabaları da e, devam ediyor. Diğer taraftan yine yeni e, devreye giren eee muayenehane dahil olmak üzere özel e, çalışan hekimlerin bir kotasının olması hangi hmm. Ne kadar onu. masasına ilişkin de bir durum var. E zaten erişim zor diyoruz. Zaten sayı yetersiz diyoruz. Bir de böyle bir durum söz konusu olduğunda özele dair e, bu çok daha sıkıntılı gidiyor. Yani burada tırnak içinde hekimin e, devletten e, kaçıp kamudan e, özele geçmesinin engellenmesi söz konusuysa bu şartların iyileştirilmesiyle olacak bir şey. Burada hem hekimin hem de onlardan tedavi bekleyen vatandaşların üzerinden yapılabilecek e, negatif uygulamalara e, uygulamalarla engellenebilecek bir durum olmadığı aşikar ki bu düzenlemelerin de sadece maddi olmasının e, bir yere ulaştırmadığını da e, çok net görüyoruz. Çünkü hala süreler çok kısıtlı, hala aynı anda iki hastaya randevu veriliyor, hala şiddetle ilişkili olan e, pek çok haberi her gün almaya başladık. Ee, çok normal olmaya başladı tırnak içinde yine söylüyorum korkutucu olan taraf bu. Ve ne yazık ki e, hekim ciddi yaralanmadan da e, buna müdahil olunmadığını görüyoruz Sağlık Bakanlığı nezdinde de. E, o sebeple bu anlamda e, dijital muayenelerin daha çok gündeme geleceği ve buna ilişkin düzenlemelerin de çok daha önemli olacağı E, aşikar diye düşünüyorum tabi burada e, profesyonelleri saptayıp onlara başvurmaları yönünde de e, kişilerin e, değil mi? o da bir sorun e, özellikle psikiyatrı da tabi çünkü ruh yasamız da yok kimin neyi ne yapacağı şeklinde bir düzenleme de e, söz korkusu olmadığı için bu konuda çok dikkatli olunması e, gerekli değil var özellikle kayıtla ilişkili durum dijital bir görüşmede gerçekten daha sonrasında büyük etik e, ve yasal sorunlara yol açabilir gibi duruyor Ruhsağlığı yasası ne demek? Ruhsağlığı yasası e, ne demek? Aslında çok uğraştığımız bir durum. Ruhsağlığı yasası e, kimin görev tanımının ne olduğu, kimin yapıp neyi yapamayacağı e, yönünde belirlemeleri saptayan bir yasa. Aslında dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde var olan ve olması da gereken bir durum. E, dolayısıyla çok E, elzem olarak ihtiyaç e, duyulduğu burada aşikar. Psikolog ne yapar? Pedereci ne yapar? Psikiyatrist ne yapar? Hasta sorumluluğu burada ne şekilde olmalıdır? Hasta dendiğinde bunun kimin görmesi gerekliliği nedir? E, kimler ne şekilde hasta görme e, yetkinliği E, kazanır ya da e, popüler tabirle danışan alma e, yetkinliği kazanır. Çünkü bizde bunların da hiçbir e, belirliği söz konusu değil. Evet. E, bir sürü sertifika uçuşuyor adeta. E, bunları aldığını söyleyen kişiler de e, bu görüşmeleri yapabileceğini düşünüyor. Cidden bu da çok korkutucu oluyor. Çünkü orada söylenilen ya da muayene sırasında sarfedilen edilen bir yorumun etkileriyle belki daha sonra yıllarca kişi baş ediyor ve bu tedaviyi çok da zorlaştıran bir yere götürebiliyor. Belki birazdan değineceğiz. Özellikle böyle incinebilir gruplarda bu daha yoğun oluyor. LGBTİQ'larla ilgili belki konuşma fırsatımız da Olur bu anlamda. onun gibi tabii sadece onlar değil. Çok daha önemli oluyor ıı, travmatik etkide oluşturması açısından. Evet. ya Birden çünkü ruh sağlığı yasası hani tıbbın farklı branşlarında örneğin endokrinoloji yasası, işte gastro yasası diyebiliriz kadar yoktur ama e, açıklamalarınızdan ruh sağlığı yasasının e, farklı ve önemli bir e, konu olduğu anlaşıldı. Ya Burada aslında birçok şey var yasa içerisinde şu an e, biraz daha e, dayanmuller e, çerçevesinde etkin olarak e, yürütmeye çalıştığımız zorunlu yatış, hasta onamı e, kavramına kadar birçok şey burada söz konusu. Bunların hepsinin net olarak düzenlenmeye ihtiyaç e, duyduğunu düşünüyoruz. Okay. Hmm. Hasta evet. istemese yatırılabilir mi mesela değil mi psikiyatri evet. hastası? Tabii, yani bu çok bu çelişki bir Bir durum oluşturuyor. Evet diğer branşlarda e, görmediğimiz bir durum şeklinde. Ama bizim günlük pratiğinde de sık karşılaştığımız e, bir durum. O yüzden bunların çerçevesinin çok iyi belirlenmesi. Hem hasta e, hem hekim hem kurum e, adına netleştirilmesi gerekiyor. Peki ne kadar bir şey sorayım. Hakikaten hasta istemese yatırılabilir mi? E, ben... Evet. Evet. Evet, kabaca evet diye yanıt vereyim burada ama bunun tabii ki çok koşulu var. burada evet. hastanın kendisiyle ilişkili değerlendirme yetisinin tamamen kaybı ve evet. yasal olarak bununla ilişkili alınması gereken izinler olmaksızın bunun asla olamayacağını da söyleyelim dinleyicilerimiz paniğe kapılmasınlar bir anda. <gülüyor> Bizi bir anda yatırabilir değil. Tabii şunu da söyleyebiliriz Türkiye'de psikiyatri yatığı o kadar az ki isteseniz de yatmakta zorlanıyoruz. <gülüyor> Evet, daire sorun yani <gülüyor> evet, hiç o zaman hasta yakını e, bu bilinçte olamayacak o saptanacak ve yakınlarının bir onama alınacak onda yakınlarının onama burada e, hakemin suç hukuk hakemine bu noktada e, yazılacak olan yazılar, mahkemenin bu konudaki görüşü bunların hepsinin e, alınması gerekiyor. Evet. İyi. Evet. Evet. Evet. bireysel ruh sağlığını konuşuruz ama biraz da toplumsal ruh sağlığını konuşursak toplumun da bir ruh sağlığı olduğu belli burada toplumun toplumda da çok fazla şiddet vakası görüyoruz artık şiddetin hani vahşete vardığı vakalar görüyoruz acaba burada bu toplum ve bireyin ruh sağlığı matruşka gibi midir Hani etkiler mi birbirini Ee, mesela ötekileştirici söylemler, hodbin bir dil, e, nezaketten uzak bir dil, e, birilerine hedef gösterici bir dil, toplumun ruhsalına iyi mi geliyor yoksa bozuyor mu? Hı. Ee, tabii ki e, burada halk sağlığı ve bireysel sağlık e, sağlığın içe e, girdiğini kesinlikle söyleyerek başlamak uygun olur. E, çok uzağa gitmeye gerek yok. Sağlık çalışanları bundan çok e, büyük ölçüde payını aldı. E, bu tip söylemlerden, değersizleştirici e, üsluplardan, e, kanuni açıdan olup bitenlere dair uzun süre e, ve halinde devam eden, e, karşılığı olmayan bu şiddet e, suçlarından. Ee, ama diğer taraftan günümüzde e, son günlerde özellikle yoğun bir şekilde LGBTQ bireylerle ilişkili olup bitenleri de e, izliyoruz. Gün geçmiyor ki yeni bir açıklama olmasın e, bu anlamda. E, bu ötekileştirici söylemlerin gerçekten e, çok negatif olduğu e, her e, söyleme taraf olan e, mağdur olan kişiler e, dışında toplum içerisinde böyle bir... E, ayrışmaya e, neden olduğu çok net olarak ortada ülkemizde zaten nefret suçu yok yasal olarak dönüp bakıldığında bir de üzerine bu biçimde e, resmi kanallardan olan söylemler aslında bu şekilde e, cinsiyet kimliği e, onaylanan toplum tarafından değil ama belki şu anki yasal e, bakış açısı olarak onayladığım bir şey değil kesinlikle söyleyeyim o heteroseksüel dayatmacı olan durum dışında olan kişilerde çok büyük sıkıntı yaratıyor özellikle ergenlerde. E, o yüzden bunu görmezden gelmeye imkan yok. Bu şekildeki söylemlerin her birinin son derece incitici e, olduğunu görmek gerekiyor. Evet sadece e, böyle belirli toplum kesimlerine değil. E, örneğin işte bir müzisyenin istediği parçayı sağlayacak almadığı için üzerine saldırılıp hayatını yok etmeleri. Şimdi bunlar sadece takipsizlik ve ceza yetersizliği nedeniyle mi artıyor bunlar yoksa gerçekten bu neden hesap sorulmaması çok fazla ülkemizde ve bu belki de cesaret ediyor insanlara. Yani düşündüğümüz zaman Yani çok eskiye gitmeyeceğim ama yani böyle 1915'lere, 6-7 Eylül'lere, işte Maraşlara falan ama hiçbir şey hesabı sorulmadığı için evet. hiçbir işinden gitmeyeceğim. Herhalde insanlar bir cesaret buluyorlar. Bir de son zamanlarda bunun çok ciddi boyutta politik nedenlerle de arttığını görüyoruz. Evet. Muhakkak Bunların... yani, e, belli bir grubun öncelenmesi, belli bir grubun diğerlerinin üzerinde tutulması, e, böylece kırılgan gruplara yönelik olarak çok daha hoyrat e, bir şekilde davranılması bu travmayı arttırıyor. Bir de tabii şöyle bir şey de söz konusu değil. Ee, bu bana olmaz diyebileceğiniz bir durum değil. Aslında sizin demin söylediğiniz tam da öyle bir şey. Ee, i̇şte ben e, LGBT bir birey değilim bana olmaz. E, ama bakın e, bu işinizi yaparken ki bir yerde de başınıza gelen bir durum oluyor. Sadece cinsiyet kimliği üzerinden gelen bir şey değil. Tabii tabii yani e, ve sağlık çalışanlarının e, Hı -hı. ciddet sorunu ya da işte bir müzisyenin, bir sanatçının, Hı -hı. bir kadın. E, solakta yürüdüğü için işte benimle saatten sonra seninle işin vardı yani bu e, futursuzluk ve bu cesaretin nereden geldiği sadece e, hep bu söylenmekte yani ceza almayacağı güvencesi Değil ya da mi? korkusudur elbette bu da önemli bir faktör adından da şu... başladı sanırım yani bir cins kırım haline geldi ülkemiz tüm dünyanın bu konuda takip ettiği bir durumda zaten e, şiddete dair verilen cezalar buna bakış açısı haklılık payları evet sen de bunu yapmasaydın biçimindeki söylemle. Yani dijitalizasyon diyoruz ya artık dijital şiddeti de o yüzden göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu tip haberlerin altındaki o yorumları okumak insanı gerçekten evet. çok incitiyor. Biliyorsunuz yakında o zaman rahatlarız bir parçaya. <gülüyor> Belki bir parça daha dinleyelim. Bu kez Claire Lafute isimli bir sanatçı seslendirecek parçanın ismi Mojo. Mojo isimli parçayı denledik, seslendirdi. 7 Ekim 2022 95.0 açık radyoda bir cuma günü her zaman olduğu gibi saat 13'te başlayan önce sağlık programında birlikteyiz ve Doktor Rahşan Erim'le 10 Ekim Dünya Psikiyatri günü bağlamında ülkemizde bu açıdan psikiyatri konusunda olup psikiyatri açıdan yaşanan sorunları konuşmaktayız. Evet Ayşe, nerede kalmıştık? Evet LGBTQ bireylerden konuşuyorduk. Ben hmm. şunu sordum arada. Simgeler bu kadar önemli midir Burcu? Yani bireyin dünyasında. Şimdi mesela gökkuşağıyla ilgili bir e, hani gökkuşağı hani yani onunla ilgili bir ötekileştirici tavır var. Böyle ötekileştirici söylem tavır böyle simge üzerinden mi gider? Bana hani bu gökkuşağına tavır çok ilginç geliyor doğrusu. Evet. evet hani, Hikim olarak da enteresan geliyor. Hani bir evet. psikiyatrist olarak sana nasıl geliyor? Yani Engeller üzerinden her şeyin gitmesi. E, bu şekilde kullanılmadığı firmalara teşekkürler ya da e, gök kuşağına ilişkin e, bu kadar negatif bir bakış açısının olduğu başka bir dönem hatırlamıyorum. Bir kuşa hani böyle bazen çeşitli kampanyalar yürütülüyor. Gök kuşağı hepimizin filan diye yakında herhalde <gülüyor> böyle şeyler çıkacak diye tahmin ediyorum. E, renklerin cinsiyetlere olmaya başladı. Yani evet. e, en e, tuhaf tarafı bu e, diye düşünüyorum. E, o yüzden tabii çok akıl dışı geliyor bana. Yani bu denli bu konunun üzerinde durulması da keza e, çok anlamlandırabildiğim bir şey değil. Evet. Bu ilginç. Renklerin e, <gülüyor> sınıflandırılması böyle. Evet. Yani, ne tabii. diyeyim o Çocuklarda filan vardı, değil mi o işte, mavi erkek pembe? E, evet o, evet mavi erkek toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden hep böyle yapılır ya. Evet, evet. mor en sevdiğimiz renk dayanışmanın rengi. Mor dayanışmanın da rengi. Renge <gülüyor> 12 deyince hemen e, burcunun aklına tabii gar katliamı geldi. E, geçmişimize baktığımızda da bu travmaları sık görüyoruz. Toplum bunu aşmak için E, toplumun bunu aşması için ne lazım? Yani e, tamam hani e, şiddet vakaları artıyor, depresyon artıyor, duygu durum bozukluğu artıyor. Peki biz bunu nasıl aşabiliriz? Aslında bugünkü e, tavrın tam tersi e, bununla ilişkili gerekli gibi duruyor. Yani aslında bir ucundan tartışmaya da başladık ya bununla alakalı e, LGBTQ bireylere yapılan e, da olduğu gibi ötekileştirmek değil Tam tersine, e, içine almayla ilişkili olan bir durum. Ama içimde yok etmeden, e, içinde kendisini de benzetmeye çalışmadan, e, ne olup ne bittiğini anlamaya çalışarak e, ancak çözebileceğimiz bir durum. Öncelikle ama o travmanın varlığını kabul etmemiz gerekiyor. Evet, evet. var. Senin başına bu geldi. Doğru. E, sen bunu yaptığın için bu oldu söylemi, herhangi bir travmayı onarıcı olan, bir durumu başlatmaktan çok uzak. Aksine kendisi travmatizan olan bir söylem. Önce travmanın varlığını kabul etmemiz gerekiyor burada ve daha sonra bunları konuşmamız gerekiyor. Ne yazık ki bu tip çok fazla yarası olan bir toplumuz. Sayın Erim, bir şey sorabilir miyim? Belki çok çok çocukluğu olacak ya da çok basit indirgin olacak. Şimdi Ayşegül'ün çok haklı yerinde sorusu e, acaba toplum nasıl aşabilir diye. Her şey önce bunların bu tip katliamların, bu tip cinayetlerin, bu tip haksızlıkların bir sorun olduğunu düşünmesi lazım toplumun ki ondan sonra bunları aşmak için ne yapılabilir tartışsın. Şimdi toplumun Belki büyük bir kısmı bilmiyorum gerçek mi düşündüğüm ama LGBT bireylerin dışlanması onlara çok hoyratça ve sert davranılması onların dışlanması ya da bir müzisyenin istenen parçayı çalmaması çalamaması nedeniyle ulu orta böyle fütursuzca katledilmesi bundan rahatsız olmayan çok büyük bir kesim var gibi geliyor bana bilmiyorum haksızlık mı ediyorum ya da doğru hesaptamam mı bu? Galiba şeyi çok fazla e, alıştırılmaya başlandı. Bende yok, olmayacak. Bu sadece olanların başına gelir. Evet. Olmayanların başına gelmez. E, bu çok büyük bir problem ama biz bunun çok geniş alanlara e, yayılabileceğini de biliyoruz. O yüzden önce evet var, senin başına bunlar geldi, bunlar oldu. E, biz gördük diyebilmek gerekiyor. Biz görüyoruz, biz seni görüyoruz. Sen varsın. Önce bir varlığı kabul etmek gerekiyor. Çünkü son dönem e, bu cinsiyet kimliğine dair yapılan açıklamalarda hani sanki bu dünyada yeni çıkmış, e, geçen ay ortaya çıkmış bir durummuş gibi e, bahsediliyor. Bu cinsiyet kimlikleri ve bunların çeşitleri dünya durduğundan beri var olan bir durum. Tabii. Evet aşkım. Evet. Ee, tekrar toplumun ruh sağlığını e, konuşmaya devam edersek bir de komşumuza gidelim. Hani bizimkini hallettik de komşuya gidiyor ki bu görünmeyelim ama bir de komşuya gidelim. İran. Evet. Ee, İran yıl yani herhalde yıllardır 40 yılı aşkındır e, bir despotik rejim tarafından yönetiliyordu. Ve bu despotik rejim e, en çok da kadınlara ve tabii yine LGBTQ bireylere, incenebilir e, topluluklara, e, etnik farklılıklara e, bir e, baskı ortamı sağlıyordu. Ve bunun da e, simgelerinden biri hicaptı. E, son dönemde sanki 40 yıl uyuyan bir toplum birden uyandı e, ve e, belki Masa Amine'nin başına gelen bu 40 yıl içinde herhalde çok sayıda kadının da başına gelmiş olabilir. Bence e, o bilgilendirme dersi, tırnak içinde bilgilendirme dersi arasında darp edilip inş, inşkenceye de öldürülmüş de çok kadın vardır. E, ama niye toplum Bu, bu tetikleyi verdi birden hani sadece e, İranlı kadınlar değil dünya kadınları artık tepki gösteriyor. Yani buna karşı bir ayağa kalklar. Toplumlar böyle midir? E, bir şey görür ve ayağa mı kalkar? Ne tetikler onları? E, muhtemelen bu tek olay değildi bu. E, gibi ve Üst üste biriken çok böyle olay vardı. E, bu bardağı taşıran son damla belli ki. Ee, ama aynı zamanda e, İran gibi bir ülkede bunun olabiliyor olması e, ölümünden sonra Mahzami'nin bu olup bitenler onlara kadınların verdiği destek adeta kadınlar tarih yazıyor orada canlarının hiçe sayarak. ...yapıyorlar ve toplum da sahiplenmeye başladı bu durumu. Sadece kadınların yaptığı bir e, protestodan çok daha öteye çıktı ve yüzü aşan sayıda ölü olduğundan söz ediliyor. Her ne kadar e, bildirimlere kapalı bir ülke olsa da İran haberler çok sağlıklı gelmese de e, bu çok önemli bir durum bence. O yüzden artık dünyanın görmezden gelebileceği bir halde değil. E, bize dönüp baktığımızda da Türkiye'de de e, bu duruma ilişkin verilen tepkiler aslında azımsanacak durumda değil... E, tüm dünyada kadınların bir saç e, kesme e, eylemi olmuştu bununla ilişkili. Ufak ufak hepimiz tepki olarak hani buna e, katılmaya da çalıştık. Ama bu anlamda e, Türkiye'de zaten e, toplumsal cinsiyet E, rolleri içerisinde kadının toplumdaki yeri anlamında e, İran'la benzer bir takım şeyleri paylaşıyor. E, ben gelmeden önce şöyle bir baktım. E, her sene toplumsal cinsiyet eşitliği raporu yayınlanıyor. 146 ülke üzerinden yapılan e, araştırmalar bunlar. İran 140'lı sayılarda e, Türkiye'de 124. yani Çok çok üst düzeyde bir durumda değiliz ne yazık ki. O yüzden ne olup bittiğine dair çok daha kolay oradaki kadınları da anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. E şiddet de zaten hani Covid'le beraber izolasyon Covid dedik şiddetin de çok arttığını zaten konuşuyoruz ama aynı zamanda dünyada ötekileştirme dalgası da var. Yani göçle alakalı da bunu çok yoğun olarak görüyoruz biz. Bundan da çok net olarak bahsediliyor. Göçmenlere ilişkin olarak yapılanlar gösteriler, sınırlarda olup bitenler, ülkemize gelmesin diyenler, ülkede bir takım şeylere maruz kalmalarını son derece doğal görenler. Dolayısıyla bu aslında tüm dünyanın problemi halinde. Çözümün şiddet olarak görülmesi de aynı biçimde ve böyle olmadığını dünya daha önce görmüştü ne yazık ki tekrar görecek ama umarım çok uzun vakit almaz diyorum ve ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum buradaki bu başkanlarının buradaki bu kadın hareketinin artık toplumsal bir tepki haline gelmesine evet. çok sadece Türkiye'de de İran'da değil yani bu coğrafyada Ortadoğu'da değil evet. süreçteki seçim sonuçları İtalya'daki seçim sonuçlarına hmm. bakıyorsun ortada evet, evet oralardaki seçimi kazananlaştı partiler değil mi? Evet. Onların söylevleri hep yabancı düşmanlığı üzerine dayandırılan ve bu gidişatı artıyor. Ve tabii bu yabancı istememe, örneğin Suriyeli göçmeni istemeyen bir Fransız toplumu işte Ukrayna'dan gelirse onlara kucak açılıyor falan. Yani çok da karmaşık, çok basit ve karmaşık bir olay aslında. Evet. Çok evet çok ne Peki son 7-8 dakikaya giriyoruz. Ayşegül. Ee, evet e, İran ilginç. Bu arada meslektaşlarımız da meşe tıp fakültesi de e, bugün e, dersleri durdurmuş ve e, kadınlara destek veriyormuş. Onları da artık meşhet tıp fakültesine de selam diyelim. <gülüyor> evet, evet. Hatta tabii evet. tabi burasının e, gençlik... E, şey gençlik Öğrenci konunun evet, yaşasın evet. dayanışma tabii ki de var meşhete. Evet, evet. Onlar da bir şey de oldu. <gülüyor> evet. E, Buradan tıpkı bir tıpkı dayanışma tıpkı. Ağı kuruluyor. Zaten tüm dünyada da geçen hafta sonu eş zamanlı eylemler oldu. Tüm dünyada da eş zamanlı eylemler oldu. Bizim ülkemizde de pazar günü oldu. Evet. E, tabii bir de hani bambaşka bir konuya atlamak istiyorum. Bu da dünyayı ilgilendiren bir konu. E, iklim krizine e, karşı tavır. E, bir kesim son derece e, endişeli. Evet. E, bir kesim bize bir şey olmaz diye düşünüyor. Yani biraz daha dengeli de bir kesim var. E, hani bir şeyler yapmalıyız bu konuda diyen. Çünkü endişe de bazen paralize edebiliyor insanı. Hı -hı. Ee, burada bu iklim krizine dünyanın ve insanlığın tavrına nasıl bakıyorsun? Ee, şimdi bence çok net özetlediğiniz zaman aslında birçok alanda böyle oluyor bir endişe edenler bir de bize bir şey olmazcılar e, arasında biz de yerimizi seçmeye çalışıyoruz. E, ama iklim krizinin biz artık sadece fiziksel anlamda değil ruhsal anlamda da e, negatif etkileri olduğunu biliyoruz. O yüzden görmezden gelmek bunun mümkün değil. Hani Sadece çevre kirliliği değil, iklim krizi olarak artık ayrı bir Alt değil üst başlığımız e, olmaya başladı ve son dönemde artık tabi odası olarak da e, buna dair e, toplantılar ve e, farkındalığı arttırıcı bir takım çalışmalar e, yapılmaya başlandığını da söylemek isterim. İklim krizi daha çok karşımıza çıkacak gibi duruyor. Bu arada Ayşegül Sayın Elim bir rapor var elimde. Ee, iklim krizinden e, korkup e, iklim krizini sizi öldüreceğinden korkuyorsunuz ama esas e, antimikrobiyal direnç yakın zamanda sizi öldürecektir. İklim krizinden daha önce karşılaşacaksınız bu sorunla diyen İngiltere'den bir e, rapor var. Nesil bundan sonra <gülüyor> belki açıkçası <gülüyor> bir e, gündemle konu. Yani sorun çok aslında ve dönüyordu. Sorun çok. Niye öleceğimizi de artık bilemiyor, Seçebiliyoruz değil evet. ama hani o kadar çok sıkıntılı etki var ki hangisi resmi... öne davranır bilmiyorum ben. <gülüyor> ondan değil de ondan değil. Fakat e, sorun yine iklim krizinde olsun, pandemide olsun ya da işte antilmikrobiyel direnç sorununda olsun. Dış bir sistem sorununa geliyor, dayanıyor. Evet yani bunu böyle e, aman emisyonlar karbondioksit oranı %10 değil de %5 olsun falan filan e, bunları dilemek bunlara ait raporlar yayınlamak da bir çok güzel şeyler asla küçültmek lazım ama galiba işin özünde bunu bu sorunu yaratan sistemin ne olduğu ve o sistemle mücadele etmek e, yatma, yatmalı e, o olmadıkça e, işler birazcık böyle sosyal aktivite social aktivite gibi <gülüyor> kalacak gibi görünüyor evet Evet Ayşegül, son sorun var mı? Evet, e, bu e, iklim krizi ve getirdikleri ile ilgili daha çok konuşacağız sanıyorum. E, tekrar 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı e, Günü'ne e, dönersek... Biz o gün yapılacakları nereden takip edebiliriz? Sanıyorum seminerler ve konuşmalar yapılacak. Bunu da Hı -hı. soralım son olarak. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin sayfasından takip edebilirsiniz. Halka Açık bölümümüz var oradan. Oradan takip ederseniz bizler de çok seviniriz. Önemli olan bu noktada farkındalığı arttırabilmek, ruh sağlığını önceleyebilmek. O yüzden bu konuda sizin yayınınızın da bizim açımızdan değerli bir teşekkür ederiz. Teşekkürler. Peki Sayın Erim, çok teşekkürler bize vakit ayırıp programımıza katıldınız. Ben teşekkür ederim. Ee, önemli konular, bunları böyle bir süratle gözden geçirme olanağı bulduk katkılarınızla. Evet, 12 Ekim Dünya Psikiyatri Günü ve derneğin sitesinden. Yapılacak etkinlikleri izlemek, bunları takip etmek, bunlardan haberdar olmak mümkün. Efendim çok teşekkürler katıldığınız için. size ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Çok Dile teşekkür ederiz. Dilleyelim. E son parça Rino Gaetano'dan gelecek. "Amano Amano diye anonsunu yapıp sözü Ayşegül'e bırakayım. Hoşçakalın. Ben de çok teşekkür ediyim Dünya Rusyalı Günü bir yıl sonra kutladığımızda dilerim daha iç açıcı konulardan konuşuyor oluruz. Evet. Çok iyi bir Peki umarım bir <gülüyor> iyi hafta sonları. Hafta sonları hoşçakalın.